Bölüm 278. Bağış ve yapılan şeylerin ve iyiliklerin başa kakma yasağı. Ey iman edenler! Yaptığınız iyiliği başa kakarak, minnet ederek ve muhtaç kimsenin duygularını incitip eziyet ederek yardımlarınızı değersiz ve geçersiz hale getirmeyiniz. 2 Bakara 264 Mallarını Allah yolunda harcayıp sonra başa kakmayan ve eziyet etmeyenler mükafatlarını Rableri katında bulacaklardır. 2 Bakara 262 Hadis 1590 Ebu Zer'den Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Üç sınıf insan vardır ki Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz ve onları temize çıkarıp korumaz ve acıklı bir azapla onlara azap eder. Hadisi rivayet eden zat diyor ki. Rasulullah bu sözlerini üç kere tekrarladı. Ebu Zer, Bu kimseler tam bir mahrumiyetle ve zarara uğramışlar. Bunlar kimlerdir ey Allah'ın Rasûlü diye sordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de 1- Elbisesini kibirlilikle yerlerde sürüyen 2- yaptığı iyiliği başa kakan, minnet eden ve üç yalan yere yemin ederek malını satmak isteyen kimselerdir cevabını verdi. Müslimin diğer bir rivayetinde çalım satmak, hava atmak için elbisesini topuklarından aşağı uzatan kimsedir denilmiştir.